Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini öğretmek için gelmiş bir peygamberdir. Dünyaya teşrif ettiği günden itibaren Rabbine kavuştuğu güne kadar bu maksatla dünyada bulundu. Görevini de en güzel şekilde yaptığına Allah şahit oldu ve o şekilde bu dünyadan gitti. Biz onun 23 yıllık peygamberlik döneminde yaptıklarına baktığımızda tam anlamıyla İslam öğretti, Müslüman yetiştirdi diyoruz. Ancak İslam öğretti demek bize Kur'an okumayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı ve benzeri emirleri öğretti demekle sınırlı değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği ya da miras olarak bıraktığı şeyleri üç başlık altında ele alabiliriz. Birincisi, hepimizin tahmin edeceği gibi namazından haccına kadar dinin ne olduğunu, nasıl yaşanacağını öğretti. İkincisi, öldükten sonraki ahiret hayatını öğretti. Çünkü din, ahiret için yaşanıyor. Ahirette karşılığı bulunmak üzere yaşanıyor. Bu da ikinci noktası. Üçüncü olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğretmenliğinin açtığı dosyaların üçüncüsü kendisinden sonra kıyamete kadar olacak gelişmeleri de öğretti gitti. İslam'ın ve Müslüman'ın geleceğinden de haber verdi gitti. Bugün 2000'li yılları yaşadığımız şu dönemde elbette 2023'te şöyle olacak diye rakam vermedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Anadolu'daki Müslümanların 10 sene 20 senesinin ayrıntısının peygamberi değildir. Kainatın peygamberidir, bütün zamanların peygamberidir milimetrik ve matematiksel ölçüler ondan alınmaz. Bu onun konumunu küçültür, azametini daraltır. O çok daha kapsamlı, kainat çaplı ve bütün zamanları ihtiva eden ölçüler kullanır. Ümmetinin allah Teala'nın dünya hayatına son vereceği güne kadarki serüveninden söz etti. Ama bunu genel hatlarıyla konuştu ki, bir zamana ve bir mekana daraltılmasın diye. Kendisinden sonraki sürecin, kıyamet açısından geri, geri sayma, artık yeni dönem olan ahiret dönemine doğru hazırlanmak olduğunu söyleyerek gitti. Bu sebeple biz hacca giderken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafat'ta ne yapmıştı diye sorup, onun yaptığı gibi bir Arafat vakfesi yaparak hacca edip yer geri geldiğimiz nasıl Müslümanlık ise, Yaşadığımız hayattaki Müslüman olarak İslam'ın da din olarak Karşılaşması muhtemel sahneleri de Ondan öğrenmek zorundayız Bugün Dünya Müslümanları olarak Ölüm ve işkencenin Bin bir çeşidi denecek Bir dönem Başımızda kara dönem olarak vardır. Sanki Müslüman zulüm görmek için yaratılmış gibi bir sahne. Üstelikte, kimin kime, niye zulmettiği bilinmeyecek bir kaos yaşanıyor. Adeta, bir depremin enkazı altındaki gibiyiz. Yeni nesillerin, genç kadın ve erkeklerin, İslam böyle ise deyip Müslüman olmaktan çekineceklerinden korkmaya başladık biz. Çocuklarımızın İslam'ı kötü bir şey görmesinden korkuyoruz artık. Neden? Çünkü küfür, iblisin yaranları ve küfrün adına iş görenler Müslüman'ı Müslüman'a kırdırma yöntemiyle Müslümanı dininden bezmiş insan haline getirme yöntemiyle İslam'ın geleceğini karartıyorlar. Bunun suçlusu küfürdür. Bunun suçlusu iblistir. Bunun suçlusu Müslüman'ın tembelliğidir. Suçlu aramaya gerek yok. Ya da şu anda suçlu ve suç aramayı bir kenara bırakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bugünü tanıtmadan mı gitti sadece namazı ve orucu öğretip mi gitti bize diye bir soru sorulduğunu kabul ederek cevap veriyoruz hayır sanki bugüne ait akşam haber bültenlerini dolduran olayları adeta Medine-i Münevvere'de izlemişti izledikten sonra da ümmetine bir rapor ve çözüm teklifleri bırakıp gitmiş gibidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. O sebeple bugün Müslümanlar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden namazın şeklini öğrendiğimiz gibi, bu kaoslu ortamın da nedenlerini ve çözümlerini kendimizi kurtarma açısından çarelerini öğrenmeye mecburuz diyorum yarının haberlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemeliyiz. Dün, dün, çocuklar olarak bize namaz öğreten hoca efendilerimiz, abdest öğreten annelerimiz, ahirette cennet var, cehennem var diyen annelerimiz, babalarımız, hoca efendilerimiz, bu dünyada mümini şöyle bir gelecek her an bekliyor olabilir diye dün yarının haberi olarak bugünkü kaosu bir kerabete dahi ihtiyaç duymadan sadece Bukhari ve Müslim'i karıştırarak öğretselerdi şimdi biz çok daha hazırlıklı olacaktık bu fitnelere bu olaylara ve Allah'ın izniyle en azından en azından sadece bu kadar değil zihnen çökmemiş bir nesil olacaktık Halbuki şimdi Müslüman olarak siyasi iktidara sahip de olsam, Müslüman olarak orduların bulunan bir devlette de yaşasam, çökmüş bir psikolojiyi benimseyerek yaşıyorum. Bu çökmüşlük Müslüman olarak dünden yarına hazır olmamanın sıkıntısıydı. Eğer bugünkü anneler, babalar, vakıf sorumluları, Müslümanlık adına heyecan taşıyanlar yarınki nesle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yarınki haberlerini iletmezlerse İslam'ı sadece oruç tutmak, sadece eski Allah dostlarına ait menkıbeleri dinlemek ve sıkıştıkça bir önceki nesilden birisinin kerametle seni kurtarmasına dayanan varsayımlar üzerinden Müslümanlık aktarmaya devam edersek La kadder Allah, çok geçmez. İnsanlar, gençler, kadınlar ve erkekler, buysa İslam, kendini bile kurtaramayan İslam, Müslümanına hayrı olmayan İslam demeye başlarlarsa, maasallah ki bunun kıvılcımları, batıda Hristiyan toplumdan önce, Orta Doğu'da, Anadolu'da Müslüman toplumda görülmeye başlandı. Bu ise İslam ifadeleri. Filan yerdeki imza yetkisini eline geçirdikten sonra, Müslüman'a da asma kesme kararları yağdırabilen Müslüman, bu ise İslam. İslam bunu yetiştiriyorsa ifadeleri yavaş yavaş Müslümanların gündemini oluşturmaya başladı. Yarınki neslin İslam'a ait Allah'ın azametine ait Kudretullah'a ait Kainatta Allah'ın planlarına ait Gerçekleri Eğer Hafif görmeye kalkarsa Bunun sorumlusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yaşanacak din Gidilecek ahiret Ve müstakbel geleceğe ait haberleri verdiği halde bu ayrıntıya girmeden müstakbel haberleri, deccal gelecek kıyamette, biz o zaman cennetteyiz zaten, kabrimizde cennet bahçesindeyiz zannederek, anlatan anlayışın vebali olacak bunlar. Neuzübillah, <gülüyor> Allah'a sığınıyoruz, kimin ne hata yaptığıyla ilgilenmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşayacağımız dini öğreniyoruz. Bir, bu dinin neticesi olarak gideceğimiz ahireti öğreniyoruz inşallah. 2, üç, ahirete gidene kadar kısa dünya hayatımızda bireyler, uzun şu dünya hayatında ümmet olarak müstakbel bilgilerimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyoruz. Elbette ne yapacağımızı da ondan öğreniyoruz. Böylece acı içinde de olsak kıvranmıyoruz bu dünyada. O zaman bugünkü olaylar aynen cereyan etse bile para verip bir kilo biber alıp onu kızartıp acı acı yiyen ve bundan zevk alan insan durumuna düşüyoruz biz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Biberden bile lezzet alırız Allah'ın izniyle. Böyle olursa. Ama tatlı bir şey yiyeceğini zannedip acı biberi ağzına alınca yerinden fırlayan adam gibiyiz şu anda. Çünkü geçmişlerin Tatlı men sadece ahireti anlatan Medine'ye hacca gidince de ne yapılacağını anlatan ama ahirete gidinceye kadar Allah'ın planlarının ne olduğunu anlattırılmayan bir peygamber. Kendisi anlatmış aslında ama biz dinlemeye vakit bulamamışız. O hadistir deyip geçmişiz. İlmuhal yeter deyip susmuşuz. Halbuki o bize Ahirete gidene kadar ki sürece ait de geniş geniş bilgiler vermişti. Huzeyfe'yi radıyallahu anh bunun için yetiştirmişti. Ebu Uzer radıyallahu anh'a sırlar verip gitmişti. Ashab-ı kiram bunu onlardan binlerce sonra gelecek olaylar olduğu halde günlerinde ortaya çıkacak şeyler zannedip hissiyatla karşılamışlardı. Bu sebeple inşallah biz bari kendimiz, ve din taşıyacağımız dini emanet edeceğimiz neslimize hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı öğrettiği gibi namazın karşılığı cennete gideceğimizi öğrettiği gibi bir Allah teala cennete gidinceye kadar mezara girinceye kadar bu dünyada nelerle karşılaşmamız muhtemeldir bunu da öğretti dünden yarının haberlerini vermiş bir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik diyeceğiz Aziz kardeşlerim sadece bir örnek olması bakımından. Haber dinlemekten bunalmış nesle. Her yerde kötü haberler geliyor. Mekke, Medine bile neredeyse dağıtılacak şeklinde üzüntü olan, karamsarlığa boğulmuş Müslümana yeni bir şeyle karşılaşmadığını anlatan bir hadisi şerif okuyarak sözlerime başlamak istiyorum. Müslimde 186. hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Aman ha acele edin, yapacağınızı yapın, gece karanlığı gibi fitneli günler gelecek hazır olun demiş sallallahu aleyhi ve sellem. O fitneli günler gelmeden yapacağınızı yapın buyurmuş. O fitneli günlerde insanlar sabah evlerinden mümin olarak çıkıp akşam evlerine kafir olarak dönebilecekler hazır olun buyurmuş. Akşam evine mümin olarak girdiği halde sabah kafir olarak çıkabilir hazır olun buyurmuş. Sonra da ashabının gözüne baka baka ashabın ona can veren ona hayat veren onun için Medine topraklarını vakfeden ashabının gözüne baka baka e o günlerde insanlar beş kuruş etmez bir şey için dinlerini satabilecekler dikkat edin buyurmuş din satmanın en ucuz olduğu zamanlar gelecek. Bunu ne zaman söyledi sallallahu aleyhi ve sellem? Mekke'yi fethedip, muzaffer bir komutan olarak, cahiliyenin şirkin kafasını Bedir'de, Uhud'da, tebukte, yere sermiş bir peygamber olarak, gönderdiği gençlerin şehir şehir dünyayı fethettiği bir zamanda, işte fetih gerçekleşti. Şefaatimle sizinledir. Bu ümmetin artık bir daha kara günü yoktur demedi. Onu şimdiki bol keseden vaat edenler, ellerinde hiçbir yetki olmadığı halde, sadece etrafından insanlar dağılmasın diye, cennet gibi bir dünya, bu cennet gibi dünyadan sonra zaten otomatik ve ipotekli cennet elinde vaat edenler onu vaat ettiler. Mekke'yi fethedip Medine'ye döndükten sonra, Bedir'de şirkin kafasını ezdikten sonra asıl cihada gidiyoruz diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, artık sen muzaffersin izâcae nasrullahi vel feth, Allah'ın yardımı geldi, fetih geldi, müjdesinden sonra, Allah'tan, göklerden, arştan gelmiş destekten sonra, aman şimdi dikkat edin, karanlık geceler gibi karanlık fitneler geliyor. Akşamdan sabaha Müslümanlığı korumak zor. Sabahtan akşama Müslümanlığı korumak zor. Dinini satmak diye bir tehlike var. Hazır olun buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun vazifesi nasıl din yaşanır bunu öğretmekti. Bu dini yaşayınca nereye gidilecek onu öğretmekti. Ama o gidilecek yere kadar istasyonda nelerle karşılaşacak insanlık bunu da öğretmekti. Artık gördüğünüz gibi şirkin başını ezdik. Kaldırsın kafasını bu şirk göreyim. Buyurmadı. Benim dinim kaça kaça Medine'ye kadar sığınacak bir gün diyerek gitti. Medine'de kalacak İslam. Gerisi berbat olacak dedi. Cihadı her yerden insanlar defterden silecekler. Bir Kudüs eteklerinde kalacak cihat buyurup gittin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bunu söylediği gün Mekke'de orduları Kabe'nin hürriyetine kavuşturmuşlardı İslam'ı. Kabe putlardan temizlendiği zaman bunu söyledi. Demek ki İslam bol keseden cennet gibi dünyanın vaat edildiği bir din değil. Cennetin bedelinin önceden oraya gitmeden önce cehennem gibi bir dünyada ödetildiği bir din demek ki İslam cennet gibi bir dünyadan cennete gitmek olsaydı o giderdi. Nuh Aleyhisselam giderdi. Musa Aleyhisselam giderdi. Ümmetine ah vah ederek sıkıntı içerisinde öldü gitti Musa Aleyhisselam da. Gömülecek yeri bırakmayacak ona Yahudiler bildiği için onu bu dünyada düzgün bir yere gömmeyeceklerine dahi itimadı olduğu için, Rabbim bari cesedimi benden sonra Kudüs'e gönder dedi de, Allah cesedini Kudüs'e taşıttı meleklere ya. Cennet gibi bir dünyadan cennete gitmek hiçbir peygamberin vaadi değildir. O şimdiki bol kesecilerin vaadidir. Cehennem gibi bir dünyadan cennete gidilecek inşallah, Elbette Allah'tan bela isteyip cehennem ateşimi çok et dünyada diyecek halimiz yok. Bu terbiyesizlik olur. Huzur isteriz, emniyet isteriz. Allahu Teala'dan afiyet dileriz dünya ve ahirette. Ama biliriz ki cehennem gibi bir dünyadan cennete gidiliyor. E, peygamberler öyle gitti. Ne enteresan bir ümmet olduk ki rahmeten lil alemin. Bütün evren ve kainatın rahmet sebebi peygamberin bu dünyada huzur içerisinde 3 gün yaşamadığını bildiğimiz halde 30 yıl huzur istedik Allah'tan. Emekliliğe kadar 30 yılda emeklilikten sonra hastalık olmayacak, sıkıntı olmayacak, dert olmayacak, ana baba olmayacak, evlat derdi olmayacak, akrabalarla sıkıntı olmayacak, damatla, gelinle, işle, patronla her şey dümdüz olacak. Yeter ki ben tuşa basmış olayım. Ben tuşa basacağım gerisi düzelecek. Hatta tuşa başmakta sıkıntı gözlerimden anlasın bu alet ne istediğimi. Böyle bir hayat olur da cennette olur. O da mümin için olur. Helal helal cennette mümin hurilerle bu hayatı yaşar. Niçin? Fatura ödedi dünyada onun için. Şu cennetin beş büyük adamından birisi Nuh aleyhisselamdır. Niye? 950 sene sürmüş bir fatura ödemesi var ya. 950 sene kürek cezasına çarptırılmış bir insan gibi eziyet çekti bu dünyada. Ne büyük fatura ödedi de Allah onu beş büyük adamdan biri olarak cennetine kabul buyurdu. Faturası ödenmiş cennete gideceğiz inşallah. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem, gece karanlığı gibi fitnelere hazır olun. Caminin önünde dinini beş kuruşa satan insan göreceksiniz. Şaşmayın demek istedi. Düne kadar bize İslam'dan, dinden, cennetten bahseden adamın sıkışınca nasıl beş kuruş etmez bir şey için anlattığı, 30 yıl anlattığı ciddi din konularını satıp perişan ettiğini göreceğimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Onun için geçmiş hataya tövbe edip Peygamber aleyhisselamdan biz bir şey öğreneceksek, Bukhari'yi ve Müslimi ve riyaz Salihini okuyup öğreneceksek, İslam bildim diyeceksek, üç türlü bilgi bileceğiz. Nasıl bir din yaşayacağımızı, bu yaşadığımız dinin bizi nereye götüreceğini, oraya gidinceye kadar da muhtemel karşılaşacağımız konuları ve olayları, Resulullah'tan öğreneceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan, Bunları öğrenemeyenler orada ölen, burada parçalanan, burada dağıtılan, burada satılan, burada kahr olan diye başlayan haberlerle kahr olup giderler. Bu sebeple ümmetimizin halini düşünürken haşa Allah'ın kontrolünden çıkmış olayların başına geldiği bir ümmet düşünmüyoruz biz. Müslüman olarak kendimi, ailemi, çocuklarımı düşünürken abuk sabuk bir düşünceye kapılıp ne oluyor ya ne biçim gidişat bu demiyorum. Güneş yaratıldığı günden beri tek bir saniye yanlış bir yere yönelmedi. Bir saniye geç kalmadı. Güneş takviminde hiçbir sıkıntı yok diye iman ettiğim ne kadar gerçekse Ümmetimin yaşadığı bu serüvende de biiznillahü teala güneş takviminden daha büyük bir ciddiyet vardır. Bir gün güneş, güneş tutulması filan diye bir şeyle karşılaşabilir ama Allah'ın bu ümmete çizdiği plan ve krokide hiçbir tutulma yoktur. Ama sen Resulullah'ın bu haberinden haberdar değilsen eğer, gece karanlığı gibi fitnelere hazır olun, Hoca bildiğin adamların dinini beş kuruş etmez şey için satmasına da hazır ol. Allah seni faturası ödenmiş bir cennete bedeli için sen zindanlarda kaldığın zindan gibi bir evde kaldığın cennete çağırıyor seni Allah diyen peygamberi duymamış olursan sadece filancaya bağlandığın için, filan hocanın derslerine gittiğin için, meleklerin dört gözle senin ölümünü beklediğini, hatta bazı melekler gözle şakıtıyor, niye hala ölmedi diye. Azrail'e rica ediyorlar, şu Allah dostunun ruhunu çabuk al da, cennette kavuşalım. Bu tür masallarla sen vakit getirdiğin için, şimdi oluyorsun. Buradan küçük bir dip notunu açacağız kardeşlerim. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan öğrenip konuştu. Yani oturdu bu gidişat böyle gitmez diye sosyolojik bir tahmin yapmadı. Böyle bir şey yapmaz o. Yetkisi yok. Okuma yazma bilmiyor. Felsefe okumamış. Amerika görmemiş. Batı görmemiş. Gazete görmemiş. İnternet kullanmayı bilmiyor. Danışma kurulunda akademisyen yok. Nereden konuşacak bunları? Allah söyletecek de söyleyecek. Öyle oldu nitekim. Bu o bize, gece karanlığı gibi riskli günlere hazır olun buyurduğunda, bir, bir şey bildi, bu bilgiyi Allah bildirdi ona. Yeter ki o bilgi bize, Sağlam yolla gelmiş olsun. Mesela buyurdu ki, Bukhari'de 7068. hadisi şerif, buyurdu ki, sabredin ha Enes İbni Malik radıyallahu anh, haccacı zalimle karşılaşmış, millet ona demiş ki, ya bu haccacı görmüyor musun, başımıza ne belalar getirdi deyince, Enes, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, 10 sene evinde kalmış mübarek çocuk, Buyurdu ki bakın ben peygamberinizden ne duydum biliyor musunuz? Peygamberiniz diye niye hitap ediyor? Yani sizin peygamberinizin size verdiği haber bu. Sabredin. Çünkü gelen her yıl geçmiş yılı aratacak ta kıyamet kopana kadar bu böyle olacak buyurmuş. Sahih hadisi şerif. Hiç kimse önümüzdeki sene bu seneden daha iyi olacak diyemez. Yalancıdır o. Kafadan atıyor. Falcıdır. Kahindir o. Kıyamete kadar bu yıl sonraki yıldan daha iyidir. Blok olarak kitlesel bakıldığında. Ama önümüzdeki yıl bu yıldakinden çok daha iyi yüz tane Allah dostu mümin çıkabilir mücahit mümin çıkabilir mi çıkar. Zaman olarak biz her yıl kıyamete doğru gidiyoruz. Değil mi? Bunda şüphe var mı? Yok. Kıyamete doğru gitmek ne demek? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kıyamet kötülerin kaldığı zaman demektir. Eleniyor, eleniyor, eleniyor. Kıyamet kötülerin üzerine kopacak. İyiler elekten düşüp gidiyorlar. Elek üstünde kötüler kalacak hep. Kıyamete doğru kötülüğe gidilmesi kıyametin gereği zaten. Kıyamete doğru iyiye gidilse Allah kıyameti koparmaz. Bu sebeple her gelen gün biraz daha kötü olacak. Ancak 10 senedir elek kullanıyorsun, eleğin üstünde elenecek bir şeyler varsa hala, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hasretiyle yaşamış bir delikanlı bugün Moskova'da var olabilir. Geçen sene yoktu bu sene var olabilir. Fertler olarak Ebu Bekir radıyallahu anh ilk iman eden mümin kimliğiyle İslam'ı nasıl yaşadıysa, Allah'a nasıl yakın olduysa, Allah ona neler vaat ettiyse, bireyler, Kişiler olarak mümin kadın ve erkekler olarak Ebu Bekir radıyallahu anha Allah'ın vaat ettiği her şey kıyametin suğuru üfürülünceye kadar bütün mümin erkek kadınlara vaat edilmiştir. Moskova'da, Pekin'de, Hong Kong'da, Tayland'da, Ankara'da, Bağdat'ta, Mekke'de, Medine'de 2030 yılında Ya Rab Ebu Bekir'in ikizi mi bu denecek mümin çıkabilir. Böyle huzurlu cennet yuvası kurmuş bir aile olması mümkündür. Ama kitle olarak insanlık bu şansı kaybetmiştir. Bir daha dönüşüm yok bunun. Çok basit bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununu şehit eden gaddar sülaleden 30 sene sonra aynı sülalenin içinden aynı aileden aynı yönetimden Ömer bin Abdülaziz gibi ikinci bir Ömer çıktı. Bu ümmetin en büyük ikinci adamından sonraki üçüncü adam diye biri çıktı. İki yıl ümmeti Muhammed'i tıpkı Ömer'in yıllarına taşıdı. Demek ki birey olarak karanlık bir dönemimiz hiç yoktur. Teheccüde kalkmayı bildiğin zaman Allah seninledir. Sen ve hanımın birleşip Kainatın en değerli yuvasını kurabilirsiniz. Ama aileyi bütün olarak dünyada o hale getirmek bir daha mümkün değil. O bitti. Çünkü süreç bitti. Yani kış başladı. Sen bahçede domates ekemezsin bir daha. Sera yapabilirsin. Balkonda sera yaparsın. Dışarıda don vardır. Sen içeride dışarının buzuna donuna rağmen sen içeride Mis gibi domates yetiştirebilirsin. Bu dönem, Ümmeti Muhammed'den birilerinin, kulluk olarak sera yapmayı bilip bilmediği dönemdir. Çünkü dönem kıştır, dışarıda bir daha sebze yok artık. Baharı da yok dünyanın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, baharı bitirip gitti bu dünyadan. Kala kala, sera yapmayı becerenler kaldı. Ömer bin Abdülaziz sera ürünüdür. Rahmetullahi aleyh. abdülkadir Kadir ceylan Abbasi saraylarına baka baka Sera gibi yetişmiştir. Nevevi Şam'da Sera'da çıkmıştır. Ümmet bu kültüre vakıf olursa, ben birey olarak en zalim dönemde, Resulullah'ın torununu öldürmüş adamların döneminde, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'la kol kola tutuşup dirilebilirim kıyamet günü. Geriden gelen amcamın oğlu peygamberin torununun katili. Bu da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki beş numaralı adam. Bu mümkündür. Karamsarlığı mucip bir şey yoktur ortada. Ama dikkati gerektiren çok şey var. Eğer biz genel görüntüye bakıp ahu ah! edip cenazede ağlayan kadınlar gibi ağlarsak, Hiçbir iş yapmış olmayız. Kışın şiddetine bakıp serayı ciddi ele alırsak mis gibi bahçemiz olur. Müslümanlık böyle bir şeydir. Bunun için kardeşlerim bazı maddeleri zikredeyim bunları dönemin kanunları olarak algılayalım. Bunları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz tabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Kanunumuz bir. Müslümanlığı, cenneti, aile huzuru, ibadeti açısından umutsuzluğa düşen mümin değildir. Çünkü Rabbim Yusuf suresinin 87. ayetinde Allah'tan umudunu kesen kafirdir diyor. Bitti. Hatta ve hatta 40 kişinin katili olmuş oğlu için bile bu düzelmez diyen bu tehlikeli sloganın altında ölür. Kalpler kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah yapamaz dedin sen fark ettin mi bunu? İnnehu la ye'esu min ruhillahi <gülüyor> Allah'ın yaratmasından umut kesenler illel kavmul kafirun. Kafirlerden başkası değildir. Sen istediğin kadar hacca git. Allah'ın dini hükümran olamaz dediğin gün, Allah yapamaz dedin. Bu sözü melekler yazmaya görsün. Hacca boşuna gidersin, yazık senin bilet masrafına. Kafirin haccı olmaz çünkü. Ama kış şartlarında yaşıyoruz. Sen küçücük bir İslam devleti kurabilirdin evinde. Ve melekler göklere kadar seni kuşatırlar, Allah Fatıma'nın evi hala yaşıyormuş bu dünyada diye, seni arşa kadar kuşattıkları bir dairenin içinde tutardı melekler. Kış şartlarındayız. Ama sera imkanımız kayıp değildir. Bu birinci kanun. İkinci kanunumuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize, bize, Açıkça şunu söylemiştir. Sabreden kazanacak. Bizim imtihanımızın adı namaz, oruç, çocuk yetiştirmek, İslam devleti kurmak, hilafeti ilan etmek değildir. Sabırdır. Ne buyuruyor Ebu Davud'un rivayet ettiği 4341. hadisi şerifte? Dikkat edin. Önünüzde çileli günler var. O gün sabretmek avucunun içinde ateş tutmak kadar zor olacak. Ama sabredenler kazanacak, hazır olun buyurmuş. Çocuğuna, siyasi manevralara, tavır koyan, kimlik değiştiren dostlarına, dün sana İslam'ı anlattığı halde bugün sulandırılmış İslam'dan propaganda yapanlara, ekonomik krizlere, hastalıklara, dertlere karşı hazır olduğun gün sen kazandın. Sen Ömer bin Abdülaziz'sin o zaman. Seni melekler alnından öpmek için hasretle öldüğün günü bekliyorlar. Sabredeceksin. Sadece hastanede çile çekerken değil. 950 sene sonra gemin karaya oturduğu günü beklemeye sabır denir. Hikaye kitabı değil Kur'an. 950 yıl beklemeyen çocuk babası olmamalı, çocuk annesi olmamalı. Benim ömrüm yok o kadar, olmayacağı da belli. Sana ne? Senin potansiyelin o kadar olacak demek istiyor Allah. 10 senedir namaza başladamadım diyen edebi kıt bir müslümandır. 950 sene sonra Nuh başlatamadı namaza. Sen nereden söz ediyorsun? Bu da ikinci kanun. Üçüncü kanunumuz unutmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da 4833 numara. Tirmizi'de 2378 numarada kanun koyuyor. Herkes arkadaşının dini kadar dindardır. Selamun aleyküm. Allah'a emanet ol. Telefonunuzu koyar mısınız kardeşim buraya? Son seninle görüşen yüz kişiyi çıkar bakalım. Kiminle görüştün? Bunu melekler söylemeden sen düşünüp söylemelisin. O yüz telefonun ortalamasında kimler varsa sen o kadar Müslümansın. İstediğin kadar bağır çağırsan. Er-Racülü ala dini halilihi. Herkes arkadaşının dini kadardır. فَالْيَنْزُرَ حَدُكُمْ men يُخَلِّلُهُ اَوْ يُخَالِلُهُ Kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün değilse bile yarın onun rengini boyanacaksın sen çünkü. Sen bulaşık hastalığı bulunan birisiyle oturup kalkmadığın gibi dinini sulandırmış biriyle de oturup kalkmamak zorundasın. Ticaret yapmamak zorundasın. Sen ve Allah bir aradayken, Allah'la de sorunu olan senin yanında olmamalı. Üçüncü kanun da bu. Sera döneminde kimle yaşıyorsun? Çünkü dönem sera dönemi. Bu dönemi de haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mekke fethedildiği halde, şirkin boynu büküldüğü halde, Bizans kralına, Pers imparatoruna, Mısır kralına, artık Muhammed'e iman edeceksiniz diye mektup gönderdikten sonra, ashabına gönderdiği mektupta ne diyor? Kiminle oturup kalktığınıza dikkat edin diyor. Bana telefon listeni getir. Gerisini de melekler görüyor zaten. Dört Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize gizli bir taraf bırakıp gitmedi. Ömer radıyallahu diyor ki gece gündüz diye bir fark kalmadı diyor. Geceyi de gündüz gibi aydınlattı bizim için. Ne demek bu? Yani karanlık bir şey kalmadı bu dünyada. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Erbat radıyallahu hadisinde ne diyor? Benden sonra büyük tartışmalar göreceksiniz. Dinin içinde ihtilaflar göreceksiniz. Birbirini kıran Müslümanlar göreceksiniz. Diyor yahu, dedik ya. Dedik ki bugünü izlemiş gibi konuşuyor. Sonra ne buyuruyor? Size tavsiyem benim ve Raşid halifelerimin ekseninden devam edensiz. Demek ki gelip de yahu bu nedir hocalar birbirini kırıyor ne bu yahu her hoca birbiriyle savaşıyor deyip lakırdı yapma fe aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâ irraşidînel mehdiyin sana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti hocaların birbirini kıracağını söylemişti gizli bir olay değil ki bu bir yanlışlık yok ortada haber veren tam haber verdi ne dedi sana ne demek sünnetime dönün ne demek? Raşit halifelerime dönün. Çek git vakıflardan. Çek git o adam, bu adam, şu hoca, bu hocadan. Orjinale yapış, orjinale. Modern dille ne deniyor? Fabrika ayarlarına döndür deniyor. Bu ümmetin fabrika ayarı ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Sen ashab-ı kiramı bir bütün olarak örnek al. Sana Allah kıyamet günü mezara girdiğinde mezar günü filan mezhebe göre filan vakfın düşüncesine göre ümmetten 1350 sene sonra geldiği halde 1350 sene sonra geldi yazdığı kitapları okumayan İslam'ı bilemez deniyor 1350 sene o kitaplar yoktu bu dünyada kafir miydi bu insanlar diye sorup niye fabrika ayarlarını hiç düşünmedin sen camileri bile fabrika ayarlarına çevirmek artık Farz oldu. Camiler de çünkü fabrika ayarından çıktı. Dekorlu, süslü, zinetli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamete yakın, süslü püslü camiler kuracak ümmetim diyor. Sonra buyuruyor ki, içinde bin kişi namaz kılacak ama biri mümin olarak namaz kılacak. Gerisi boşuna kılacaklar diyor. Caminin namaz kılınmak için gerekli bölümü bir milyona yapılıyor. Dekorlu cami olması için harcanan para 5 milyon. Bir senede inşaatı bitiyor, tezyinatı 5 senede bitiyor çünkü. Ama içinde kaç kişi namaz kılıyor, kaç kişininkine melekler namaz diyor. Camiyi fabrika ayarlarına çevir, eğitimi fabrika ayarlarına çevir, dostluğu kardeşliği fabrika ayarlarına çevir, düğünü fabrika ayarlarına çevir öğret bana Kur'an'ı, karın olayım diyen nesil yetiştir. Fabrika ayarları, fabrika ayarları. Ashab-ı kiramı öğren, ashab-ı kiramı oku, hayat-ı sahabeyi, navigasyon gibi tut evde. Navigasyonun olsun, o fabrika ayarlarıyla, ilk orijinal kıvamda mümin olursun. Bu da dördüncü tavsiyesi, sallallahu aleyhi ve sellemin. Beşinci tavsiyesine Sera döneminde. Beşinci tavsiyesi şu. Bütün gücünle fitneden, kavgadan, huzursuzluktan o uzak duracaksın. Bukhari'nin 3601. hadisine dikkat ediyoruz. Benim ümmetim fitneler görecek buyuruyor. Kargaşalık görecek. Müslümanların birbirini kırdığı günleri görecek. O günlerde yani fitne, Müslümanın birbiriyle uğraştığı günlerde oturan yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Koşan, sıçrayıp gidenden daha hayırlıdır. Sonra ikaz ediyor. Fitneyi arar bulursanız o da size yapışır diyor. Demek ki başınızı belaya sokmayın. Gidip hocaya, filanca hoca Müslüman mı diye soru sorma sen de. Belanı arama. Belanı ararsan Allah belanı verir. Bu da beşinci kanun. Bela arayan tip olmayacaksın. Mümkünse otur. Mümkünse yat. Mümkünse kulağını tıka. Mümkünse siyah gözlük kullan fazla görmemek için. Ümmetin iyi tarafları, sorunsuz tarafları yetmedi mi sana? Diye düşün. Altıncı kural. Sahabe gelmiş. Peki kurtuluşum nasıl olacak ya Resulallah demiş. Diline hakim ol buyurmuş. Diline hakim ol. Bu da, Tirmizi'de 2406. hadis. Çok konuşma. Tweet atma da anlayabilirsin bunu. Çünkü şimdi kimse konuşmuyor. Yüz yüze geldi mi herkes dilsiz kesiliyor. Arkandan tweet atıyor. Tweet oldu, tweet. Herkesin tweet'i dili oldu. Horozun ibiği gibi. Başka bir şeyi görülmüyor. İbiğinden tanınıyor herkes. Sus. Evine kapan, günahına tövbe et buyurmuş. Altıncı silah. Ha belasını aramayanlar için tabii. 7 unutmuyorsun. Veda hutbesindeki son konuşması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne diyor? Müslümanın müslümana kanı, malı ve şerefi haramdır. Müslümanın kanından uzaktır. Müslümanın malından uzaktır, müslümanın şerefine dokunma. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fabrika ayarlarında bir Müslümanlık yaşayacaksan. Yeni bozulmuş ayarlarda Müslümanlığa diyecek bir şey yok. Ye 8. kanun. Sera çalışması yapıyoruz ya. Sera'nın 8. kanunu. Gün, ibadet günüdür. Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her şeyin birbirine karıştığı gün, ibadet etmek, sağlığımda bana hicret etmek gibidir buyuruyor. La ilahe illallah. Müslüman olup Yemen'den, ta Medine-i Münevvere'ye hicret eden Müslümanı, vel muhacirun diye Allah nasıl karşıladıysa, bugün de insanların camiye gitmeye vakit bulamadığı bir günde camiye namaza gitmek, tesbih çekmeyi, Filanca tarikat işi zannettiği günde tesbih çekmek, Kur'an okumayı iş haline getirmek, Resulullah'a hicret etmek gibidir. Demek ki bir tweet at diyecek yerde bir tesbih çek demek lazım. Bugünün reçetesi, bugünün aspirini ibadet etmektir. Muhacirliktir bu. Neden? Çünkü camilere gitmek hicreti gerektirecek kadar zor hale geldi. Ciddi ciddi zor hale geldi. Bu dönem, kesinlikle, Müslüman olarak cehennemin kapılarının sonuna kadar açıldığı, cennetin kapılarının kapandığı dönem değildir. Ebu Bekir radıyallahu anh iman ettiği gün, cennetin ve cehennemin kapıları sonuna kadar açıktı. Herhangi bir genç kardeşim, on sene sonra, ibadetiyle, zikriyle, haramlardan kaçmasıyla, cihat anlayışıyla, hepimizin ayağına kapanacağı kadar mübarek bir genç olabilir. Bunu olmaz, geçti o dönem diyen, Allah'ın rahmetinden umut kesmiş, küfründen şüphe edilir bir adamdır. Allah'ın kapısını kapatan haindir. Kimse Allah'ın kapısını gençlere kapatamaz. Üniversitede, o bataklığın içinde, Allah'ın izniyle, put dolu Kabe'nin etrafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Üsame gibi iman edilir. Hiçbir sıkıntı yoktur. İslam budur zaten. Kıyamet fitnesine rağmen meyve veren dindir İslam. Musa aleyhisselam yaşadığı halde Musa aleyhisselam onlara mucize göstermek için tur Sina'ya çıktığı halde Musa aleyhisselamın gözüne baka baka Buzayi'ye tapınan İsrail oğulları o ümmetin karakteriydi. Bizim ümmetimiz Resulullah'tan 1400 sene sonra gelip hiç onun yüzünü görmediği halde, Medine'in resmini dahi belki görmediği halde Resulullah'ım benim diye onu bağrına basan genç kızlar olur, delikanlılar olur, 1400 sene öncesinden bu sahneyi Allah ona bildirdiği için de Peygamberim benim ah kardeşim diye onu hasretle bağrına basar. Biz senin kardeşin değil miyiz diye bu Bekirler itiraz edince de adeta siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim beni görmedikleri halde beni görmek için can atan müminlerimdir der. Peygamber bu aleyhissalatü vesselam. Elliye katlanmış bir heyecanla üsame olmak mümkündür o diyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem matem tutmaya ihtiyacımız yok Bukhari'de sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 3641. hadisi şerifte Bukhari'de bu ümmetin içinde Allah'ın bütün emirliğini ayakta tutmaya çalışan cihadı unutmayan protestolardan etkilenmeyen tıvıtları takmayan mücahit bir nesil kıyamete kadar var olacaktır onlar sancağı Allah'a teslim edecekler ve kıyamet kopacak buyuruyor. Peygamber vadi, Ara bölgedeki haberleri söylüyor. Kıyametten önceki bilgileri söylüyor. Onun için bu dönem, hiçbir mümin Allah'tan korkan, Allah'tan utanan, nasıl bu yanlışı yaparım diyen hiçbir mümin, tek bir çocuk da olsa doğurup, büyütüp, okutup, geliştirip, mümin bir çocuk yetiştirmeyi asla basit görmesin. Bir kere Allahu ekber, Subhanallah, la ilahe illallah diye zikir yapmayı basit gören yandı kıyamet günü. Dünya yıkılıyor, her yer bombalanıyor. Ne olacak deme. Bir kere Allahu ekber de gökler yere iner, yer göğe çıkar Allah'ın izniyle. Allah'tır bu çünkü. Onun iradesi dışında mı bombalar patlıyor zannediyoruz biz? Hiç kimse oturup gecenin karanlığında Herkes eğlenirken, herkes internette meşgulken bir sahife Kur'an okumayı basit görmesin. Ola ki gök kapıları açılır, sabaha kadar rahmet yağar. Belki de hepimiz helak olmadıysak, Yemen'de, Nijerya'da filan yerde oturup çocuklarıyla bir mülk suresini okuyup gözdeşe akıtan müminin rahmetiyle, o sebeple belki bugün ayakta duruyoruz. Hiç kimse iki rekat namaz kılmayı basit görmesin. Ayakta tutuyordur kainatı. Bir liradan ne çıkar deyip de sadakayı ihmal etme. Bir lira bir liradır. Bir mümine tebessüm edip, güzel bir söz söyleyip, selam vermeyi basit tutma. İmanındır senin o. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ben size nasıl birbirinizi seveceğinizi öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah. Birbirinize selam verin, aranızda selamı yayın buyuruyor. Selamun aleyküm nasılsın canım kardeşim derken sen aslında kendi imanını ayakta tuttun. Onun için bu dönem fırsatların çok yoğun olduğu bir dönemdir. Her dakika cennet demektir. Her pozisyon cennet demektir. Yeter ki sen kafirlerle iç içe olmayı ölüm kabul et. Fitne sebeplerinden uzaktır. Kötü arkadaşın olduğunu melekler hiç görmesin. Müslümanların arasındaki şeytanın kışkırttığı tartışmalardan uzaktır. 500 sene ölmüş filanca adam cennette mi, cehennemde mi? Karıştırma onunla. Sen nereye gidiyorsun ona bak. Seni bunlarla meşgul etmeye çalışanı hocan etme kendine. Ümmetinin genel halini düşünen, Allah'ın rızasını düşünen, kendi derdini en büyük dert kabul eden, İnsanlarla otur kalk. Allah mağaraya sığınmış Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındaki Ebu Bekir'ine üçüncünüzüm demişti. Bugün becer üçüncü kişi olsun Allah sen ve hanımınla. Öyle bir mağaraya sığın. Allah hala üçüncü kişi olarak kendisini arayanlarla beraberdir. Ama internet olursa dördüncü kişi olmak istemez Allah. Hocan, şeyhin, büyüğün, vakıf başkanın, arkadaşın, işin, siyasi düşüncen üçüncü kişi ise Allah dördüncü kişi olarak gelmez oraya. Kapatın mağaranın önünü taşlarla sen ve yol arkadaşın, eşin, kardeşin, kimse, yol arkadaşın, üçüncüsü Allah'tır, hiç merak etme. İsterse kıyametin kopmasına sekiz dakika kalsın. Üçüncü Allah'tır. Üçüncüsü Allah olan bir gruba kim ne zarar eder? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.